Yok, tamam, Sevgili buraya 1 kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Muhammed Ali, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Yeryüzünde peygamberleri temsil eden veliler vardır dediniz. İsa 2, <gülüyor> Musa aleyhisselamdan 3 vesaire gibi. Bu rakamlar bu peygamberlerin güçleriyle alakalı mı yoksa ümmetleriyle, ümmetleriyle mi alakalı mı? Evet. Bu hadistir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ümmetimin içinde her zaman, kıyamete kadar, bir kişi beni temsil eder. Üç kişi İsa Aleyhisselam'ı temsil eder. Yedi kişi Musa Aleyhisselam'ı temsil eder. Kırk kişi de Hz. İbrahim'i temsil eder ki onun aklakında buyurdu. Onun aklakında. Bu durumda ümmeti beyan etmiştir. Ümmetin fıtratını beyan etmiştir aslında. Yani bu ümmet Resulullah Efendimiz'den sonra eğer böyle bölümlere ayırırsak, evet, bir kısmı Hazreti İsa'nın e, ahlakına uygun, onun o tebliğiyle onu ara fıtratı birbirine yakın demektir. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam'ın fıtratına yedi kişi düşüyor. Dolayısıyla o yedi kişi ümmetin içindeki imamdır, önderdir, müşid-i kamildir. Kırk kişi Hazreti İbrahim'e. Bu durumda bunu ümmetin hali olarak, fıtratı olarak anlamak gerekir. Eğer fıtratıya uymazsa tabi olamıyor, uyamıyor. Ona ağır geliyor, farklı geliyor. Ümmeti ilgilendiriyor, ümmetle ilgilidir. Peygamberlerle ilgili değildir. Diyarbakır'dan Seraf ve Elif, sizi bize veren Rabbimize hamd olsun, şükürler olsun. Siz nasıl olmamızı istiyorsanız efendim, öyle olmak istiyoruz. Sizi üzdüğümüz her anımız için sizden çok özür dileriz. Rabbim bizi sevdiğiniz gibi eyler inşallah. Sizi çok seviyoruz. Bizim nasıl aciz olduğumuzu biliyorsunuz babam. Sizi çok seviyoruz. Allah razı olsun. Bütün mesele Allah yolunda yürümektir. Yürümeye çalışmaktır. Bunun için çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Elbette ki arada bir eksiklik olur, yanlışlık olur. Nefsimize güç getiremeyebilir. Bununla beraber yanlış yapma halimizde olabilir. Ama önemli olan Allah'tan başka tarafa dönmemektir. Rabbim Allah'tır dedikten sonra başka tarafa dönmemektir. Başka şeyi tercih etmemektir. Düşebilir. Bir beşer olarak düşmeyen, yanlış yapmayan, eksik yapmayan hiç kimse yoktur. Ama eksiklerimizi de, yanlışlarımızı da Rabbimizle aramıza koymuyoruz. Evet, ne diyoruz? Seni seviyorum ya Rabbi. Evet, eksik yaptım, yanlış yaptım, tembellik yaptım, gerekeni yapamadım veya yanlış yaptım. Ama sen biliyorsun ki ben seni seviyorum ve ben seni istiyorum. Yapacağım. En güzelini yapacağım. Evet, Allah mutlaka yardım eder. Düşünce onu kaldırır. Yapamayınca ona güç kuvvet verir. Evet, o e, aradaki böyle e, gecikmeyi ya da o kesintiyi böyle anlamak gerekir. E, bir daha ayağa kalkıp yürümeye başlayınca çok daha güçlüdür. Çok daha tecrübesi de vardır. Bununla beraber bir de Allah'ın yardımı gelir ki, çünkü Allah muamele ederken bir kuruna toptan muamele ediyor, toptan. Yani bütün ameline, imanına, gönlüne göre muamelede bulunuyor. Bir anlık muamele yapmıyor. Yani bir anda yanlış yaptı, hemen ceza versin. Hayır, o güzelliklerinin hatırına veriyor onu. O güzelliklerinden dolayı onu affediyor. Güzelliklerinden dolayı onu bir daha kaldırıp hadi kulum, hadi gel. Evet. Allah ona böyle muhabbet eder. Evet. Allah bütün kardeşlerimizin o aşkını, muhabbetini kemale erdirsin inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan Deniz. Selamun Aleyküm gönlümün mürşidi. Aleyküm selam. Sizi görmeyi nasip eden Rabbime hamdolsun hocam. Ben <gülüyor> Ben yedi aydır kızlarımı göremiyorum. Ne yer ne içer hiç bilmiyorum. Dua etmekten başka yapacak bir şeyim yok. Ama anne yüreği çok zor dayanıyor. Bazen oluyor nefes alamıyorum. Kalbim duracak gibi içimi çok acıtıyor onları görememek. Diyorum Rabbimin imtihanı şükrediyorum ama kendimde, kendimde değilim. Bu aralar kalabalıktan, ortamdan kaçar oldum. Hep yalnız bir köşede kalmak istiyorum. Gözlerim hep yaş dolu ama bu durumu istemiyorum. Uyku girmiyor gözüme. Gülmek, konuşmak gelmiyor içimden. Bazen canım çok acıyor. Kalbim dursa da bu acı da dursa da bu acı da dursa diyecek hale geliyorum. Ne yapacağımı bilemez bir durumdayım. Yüreği yaralı bir anne olarak sizden dua bekliyorum. Ela rızâbâfâlim. Allah razı olsun. Allah kuruna bir Musibet verdiğinde, böyle bir sıkıntı, bir sevdiklerinden ayrılık verdiğinde mutlaka bunun bir karşılığı vardır. Kulun yapması gereken şey nedir? Elbette ki sabretmektir. Zaten öyle buyurmuş dair-i kerimede. Allah sabredenleri sever, Allah sabredenlerle beraberdir. Bize de düşen güzel bir sabırla sabretmek, sabretmektir. Evet, bir de dua etmektir. Allah kardeşimizin üzerine sabır yağdırsın inşallah. Sabreden kullarından eylesin. Sabredip Allah'ın sevgisini, beraberliğini kazanan kullarından eylesin. Bütün kardeşlerimize bunu ikram etsin inşallah. İsyan eden kullarından, itiraz eden kullarından, ben bunu kabul edemem diyen kullarından eylemesin inşallah. Ama Allah bir kula bir imtihan verirken mutlaka okul o, o imtihanı kazanabilecek seviyededir. Evet bize düşen evet kazanmak için evet, sabretmektir. Rabbimize tevekkül etmektir. İşi ona havale etmektir. Rabbimize o imtihan karşısında boynumuzu bükmektir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil demektir. Benim vekilim sensin ya Rabbi. Sen ne güzel vekilsin. Vekil olan sensin. Evet. Bana yardım et deyip dua etmek lazım. Allah kardeşimize yardım etin inşallah. Bununla beraber sadece dünya hayatının hesabını yapmak da doğru değildir. Elbette ki nerede olursak olalım Allah kıyamet günü ahirette bizi bir araya getirir. Hiçbir ayrılık ebedi değildir. Ebedi tek bir ayrılık var eğer biri cennete, biri cehenneme giderse, o ebedi ayrılık olur. Evet, duamızı da öyle yapalım, ahirete göre yapalım. Bizi o cennetinde buluştur ya Rabbi demek lazım. Dünyada da bizi görüştür, buluştur. Bununla beraber asıl ebediyen bizi beraber eyle deyip dua etmek lazım inşallah. Allah kardeşimize yardım etsin. Sabır İhsan etsin. Üzerine sabır yaltırsın inşallah. Amen. Efendim Funda Kızıltaş. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam benim yardıma ihtiyacım var. Birkaç seneden beri hiçbir işim rast gitmiyor. Başımdan musibetler, belalar eksilmiyor. Ben Allah'a severek ibadet eden bir kişiyim. Namazımı kılan ve zikrini çok seven biriyim. Bu olumsuzluklardan nasıl kurtulabilirim? Nazar veya büyüde büyüyle bir alakası olabilir mi? Bana hangi duaları önerirsiniz? Saygılarla. İşi nazara ya da büyüye bağlamak doğru değildir. Hayat baştan sona bir imtihan. Allah bizden kulluk istiyor. Bununla beraber eğer yoklukla, fakirlikle veya işlerin ters gitmesiyle veya hastalıkla her neyle imtihana tabi tutarsa tutsun, Allah bizim kazanmamızı diliyor. Neyi kazanmamızı diliyor? Elbette ki ebedi hayatımızı, elbette ki Hazreti insan olmayı kazanmamızı diliyor. Bizim için lazım olan buymuş dememiz gerekir. Şu anda gerekli olan budur. Sonra, sonra Allah nasıl muamele eder, nasıl ikram eder, o onun bileceği şeydir. Ama hangi anda, hangi imtihana tabi tutulmuşsak onu kabul etmemiz gerekir. Kabullenmemiz gerekir. Bu güzeldir. Bana şu anda lazım olan, gerekli olan budur. Ağır da olsa bu böyledir. Evet, duamızı yapacağız. Ne dememiz gerekir? Ya Rabbi, dilediğine rızkı aşar, genişletir, bol bol verirsin. Dilediğine rızkı daraltır, kısarsın. Dilediğine hesapsız rızık verirsin. Bize Hesapsız olarak ikram et Ya Rabbi deyip dua etmek lazım inşallah. Efendim Bandırmadan Yusuf Öztürk. Selamünaleyküm hocama. Hocama birkaç sorun var. iki hafta önce gördüğüm rüyalar üzerine dersleri yapmaya ve tabi olmaya karar verdim. Birinci olarak ders kalınlığındaki zikirlerin adedinin bir anlamı var mı? Evet. Elbette ki bir anlamı vardır. Nasıl bir vardır Mutlaka nasıl ki biri rahatsız olduğunda doktora gidip ilaç aldığında onun bir ölçüsü vardır. Şu haptan günde bu kadar iki tane alırsın, ötekinden üç tane alırsın, ötekinde bir tane alırsın diye evet ne yapar? Gerekeni söyler. <gülüyor> bu ölçüyü koyan Resulullah Efendimiz'dir. Evet Resulullah Efendimiz'e mesela tarif etmiştir. Her gece yatmadan önce 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyip bu sayıyı böyle söylemiştir. Toplam 100. 99, 100 yani. Ya da 100-100 söylemiştir. Ya da 200, 300-300 söylemiştir. Bunun bir ölçüsü vardır, bir hikmeti vardır. Vücudun o manevi olarak ihtiyacına göredir. Sayının bir önemi vardır. Evet. Buna beraber zikir yaparken, evet. Ne yazılmışsa onu öyle yapması gerekir ama onu üç kere de, dört kere de tekrar edebilir. Ama o ölçüde olması gerekir. Yoksa şunu şöyle çoğaltayım, daha fazla olsun demek doğru değildir. Evet. O tarif edilen zikri bir daha tekrar edebilir, iki sefer tekrar, üç sefer, beş sefer tekrar edebilir ama aynısını yapması gerekir. Yoksa e, manevi olarak herhangi bir sıkıntıya sebep olabilir. Evet. Efendim ikinci sorusu da mürid bu yolda mesafe aldığını nasıl anlayacak ve ders, ve ders değiştirmesi nasıl olacak? Bu yolda ilerleyip ilerlemediğini nasıl anlayacak? Eğer biraz daha Allah'a karşı muhabbeti artıyorsa, teslimeti artıyorsa Rabbini biraz daha istiyor ve biraz daha ciddi alıyorsa aynı şekilde o kötü aklaki güzel aklakla değiştiriliyorsa yani sabırsızken biraz daha sabırlı oluyorsa, cimriyken biraz daha cömert oluyorsa, kerim oluyorsa, insanlara karşı merhametsizken biraz daha merhameti artıyorsa, insanları biraz daha seviyorsa, evet böyle, yani kötü hali, kötü aklakı, güzel aklakla, güzel haliyle değiştiriliyorsa, Allah'ın isimleri, güzelliği onun üzerinde tecelli ediyor demektir. Evet, yolu yürüyor demektir. Onu değiştirmeye gerek yoktur. Gerektiğinde Allah gereken muamele yapar. O baştan sona yeterdir. Ayrıca yani onun, e, evet, yardımcı olsun diye herhangi bir zikri artırılabilir. Onun kendi başına onu yapması doğru değildir. Bunu bir tek, mürşidi bilir ve onu yapar. Evet. Efendim, üçüncü sorum demiş, mürşid, <gülüyor> mürşid kendisine tabi olan tüm müritlerinin Ustad yolculuğundaki halini bilir mi? Ayrıca hocamdan kendi adıma birkaç kelime duymak istiyorum. Allah razı olsun dualarınızda bizi de bulundurun inşallah. Tüm kardeşlere selam demiş. Evet. bir mürşidin bilip bilmemesi önemli değildir. Hakkı doğru anlamak gerekir. Hep söylüyoruz zaten kendine davet eden Allah'tır. Kendine çeken o yolculuğu yaptıran Allah'tır. Allah onu bir vesileyle yapar. Evet. Onu bir mürşid ikamıyla yapar. O bir vesile, o bir sebep. Bunu ondan bilmek zaten yanlıştır. Evet, Allah yapıyor. Allah bizi görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. Kendine davet ediyor mu? Ödüyor. Çekiyor mu? Çekiyor. Bize düşen ona bakmaktır, oraya bakmaktır. Evet, bunu bir vesileyle yapar. Ve biz de herkes bunu şahididir. Evet, Allah onları şahit kılar. Bunu bu kadar yeter olsun. Efendim Hatay'dan Beyza Nur, Selamun Aleyküm Hocam. Eğer bir insan ilmel yakın imana sahip ise bu imanı <gülüyor> yükseltmek için ne yapmalıdır? Evet. İmanın 3 mertebesi vardır. Bir ilmel yakın, aynel yakın, hak al İlmel yakin, ilmiyle bilmektir. Aynel yakın görmektir. Hak al yakın tatmaktır onu. İlmel yakin mertebesinde imanı varsa bu durumda Aynı mertebesine çıkmak için duasını, çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Nasıl? Önce kendi üzerinde Allah'ın güzelliğini, esmasını görmeye, anlamaya çalışması gerekir. Allah'ın kendisiyle muhatap olduğunu, gönlüne vahyettiğini, her hayrın, her güzelliğin Allah'tan geldiğini, Allah'ın vahyi olduğunu anlaması gerekir. dinlemesi gerekir yani. Varlığa bakarken evet Allah öyle burada ayet kerimede, yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Onlara böyle bakması gerekir. Bunu görmesi gerekmiyor. Önce böyle bakacak. Bakacak ki Allah ona göstersin. Ona bunu e, tattırsın. Hangi muamerede bulunursa bulunsun Allah ona veya herhangi bir kula. Onun mutlaka Allah'tan olduğunu ve onun için hayır olduğunu bilmesi gerekir. İmtihan olduğunu, kazanma imkanı olduğunu bilmesi gerekir. Bakıp bunu görmeye, anlamaya çalışması gerekir. Böyle baktığında evet, duasını yapmış olur. Ben senin kudretini görmek istiyorum. Güzelliğini görmek istiyorum. Muameleni görmek istiyorum. Tecellini görmek istiyorum. Deyip dua etmiştir. Bakıp anlamaya çalışmıştır çünkü. Evet. Allah bu duasını kabul eder. Ona bu kapıyı açar. Dolayısıyla gönlü mutmain olur. Sonra, evet, bunun bir adım ötesinde, evet, Allah ona şehadet ettirir. Şahit kılar onu. Kudretine şahit kılar. Güzelliğine şahit kılar. Rahman ve Rahim oluşuna şahit kılar. O zaman imani ilmelekkinden aynı lekkine çıkmış olur. Evet, bunun için elbette ki tefekkür ederken, bakarken, bir bilgiye, bir marifete, bir marifetullaha sahip olması gerekir. Bunun için de imani bilmesi gerekir. İmanın aşk, muhabbet olduğunu anlaması gerekir. Allah'ın el-esmaül isimlerini bilmesi gerekir. Muamelesini anlamaya çalışması gerekir ki doğru anlamış olsun. Yoksa kendi kendine evet, hayal kurmuş olur ki hayalden herhangi bir şey meydana gelmez. Allah oradan ikram etmez. Hakikatten ikram eder. Gerçek, hak olan tefekkürden ikram eder. Evet. Efendim ikinci sorusu da manevi nimeti ihsan nasıl aldığını anlar? Efendim manevi nimeti insan nasıl aldığını anlar? Ve dua istiyorum sizden hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Manevi nimeti insan nasıl aldığını anlar? Manevi nimeti kendi gönlünden anlar. Eğer o Allah'ı seviyorsa, Allah için gerekeni yapmaya çalışıyor, çabasını, gayretini sarf ediyorsa, Allah yolunda yürüyor, Resulüne tabi oluyorsa nimeti almıştır. Nimet deyince bunu böyle anlamak gerekir. İmam nimeti. Yani Allah'ı sevme nimeti, aşk nimeti, muhabbet nimeti. Allah onu nereye koymuşsa, Orada durması gerekir ve bu Hazreti İnsan olma nimeti, Allah'a yeryüzünde halife olma nimetidir. Kendine bakınca bunu anlar, üzerinden anlar, bunu tadarak, yaşayarak anlar, bu bilir. Evet. Efendim bir Sivas'tan. Selamun Aleyküm. Efendim bugün birisi benden dağılmak üzere olan bir yuva için yasin okumamı istedi. Ben de 10 on tane onun için söz verdim. Fakat annem eğer o kişi için yasin okursan sana hakkımı, hakkımı haram ederim dedi. Annem bu sözü bana çok söylüyor. Ben de yasin okumaya başladım. Günaha mı girdim? Ellerinize öpüyorum. Allah razı olsun. Herhangi bir şey eğer hayırsa, kim mani olmaya çalışırsa Hayra mani olmuştur. Onun zaten orada bir hakkı olmaz. Hayrı emreden Allah'tır. Hayrı işlemek Allah'ın hakkıdır. Allah'ın hakkı önümüzdeyken hiç kimsenin hakkı orada geçmez. Geçerli değildir. Hükümsüzdür. Buna beraber böyle hakkını ortaya koyup o hayırdan birini men etmeye çalışıyorsa kendini Allah'ın gazabına atıyor demektir. Bu çok tehlikeli bir şey. Bununla beraber herhangi bir işin olması, duanın kabul olması için böyle 10 tane yasin, 20 tane ya da 100 tane yasin okutmak doğru değildir. Allah öyle emretmemiş, Resulü öyle emretmemiş, öyle yapmamış, öyle tavsiye etmemiş. Eğer Allah'ın emrettiği yolunun dışında bir yol yürüyorsak, Resulünün yürüdüğü, Yolun dışında bir yol kendimize tercih etmişsek, kendimize yeni bir din icat etmiş oluruz. Onun getirdiği dini kabullenemedik demektir. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Böyle şeyler olmaz. Böyle bir durumda evet herkes birbirinden dua isteyebilir. Ama şunu şöyle yap, bu böyle olursa kabul olur demek yanlış bir şeydir. En kabul olacak dua kişinin kendisi için yaptığı duadır. Kişi kendisi için dua eder. Bununla beraber fiili duasını da yapar. Yani çabasını, gayretini de sarf eder. Gerekeni yapar. Sonra kardeşlerinden evet, bize dua et der. Yani benim duama amin de der. Bunu söylerse bu doğrudur. Yok şunu şöyle yapalım. Bunu bu kadar okursan dua kabul olur. Şunu şu kadar okursan şöyle olur demek. Yeni bir din icat etmektir. Bu yakışık almıyor böyle düşünce, böyle fikir evet yakışa kalmıyor. Mümeme, müminlere yakışmıyor. Evet. Hele bunun için bir de böyle Kur'an'ı kullanmak, Yasin'i kullanmak, sureleri kullanmak doğru değildir. Evet. Efendim Diyarbakır'dan bir izleyenimiz, Gönlümüzün azizi efendimin varlığına hamdolsun. Efendim evlilikle alakalı bize bir, bir bize biraz nasihat eder misiniz diye sormuş efendim. Evet. Evlenirken önce eşi doğru seçmek gerekir. Söyledim biraz önce. Ahlaki güzel olanı, Allah'a yakın olanı tercih etmek gerekir. Bir araya geldiklerinde yapılması gereken şey, eğer biri mutlu olmak istiyorsa, karşısındakini mutlu etmeye çalışmalıdır. Karşısındakini ne kadar mutlu ederse o kadar mutlu olur, bunu da bilmesi gerekir eğer karşısındaki mutlu değilse öteki istediği kadar mutlu olsun onun yanında bir süre sonra o mutluluğu kaybeder ve huzursuz olur. Onun için eşlerin birbirini mutlu etmesi gerekir. Bununla beraber birbirini evet sevip evlenirler. Bu sevgiyi çoğaltmaları gerekir. Yok zaten nasıl olsa bu sevgi vardır. İstediğim gibi konuşurum, davranırım, hareket ederim. Ona şunu şöyle yap, bunu böyle yapma derim. Bu yanlış. O sevginin kıymetini bilmek lazım. Sevgiyi koruyacak olan saygıdır. Karşımızdakine mutlaka saygı gösteriyoruz. Saygı göstermek demek, onun fikrine kıymetle yer vermek demektir. Düşüncesine, isteğine, gönlüne kıymetle yer vermek demektir. O senin için kıymetli ve değerli, olmalıdır. Eğer böyle olursa bu durumda evet o saygıyı sevgiyi korur ve o sevgi büyür. Yok. Eğer saygı göstermezse, ciddiye almazsa, fikrine düşüncesine eğer kıymet değer vermezse o onun yanında, karşısındakinin yanında ister kadın ister erkek olsun, kendisine değer verilmediğini düşünürse bu durumda o sevgiyi kaybeder. Değer vermeyen, saygı göstermeyen, evet, o sevgiyi kaybeder. Sonra arar, onu bulamaz. Evet, onun için sevgi çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. İnsanı birbirine bağlayan, bir arada tutan şeydir. Mutluluğun, o yuvanın, saadetinin e, özüdür. O kaybedilince, Hayat çekilmez olur, yaşanmaz olur. Dolayısıyla evimiz cehennemden bir köşe gibi olur. Şeytanlar oraya musallat olur. Ama muhabbet olursa melekler misafirimiz olur. Bu durumda evlenenler mutlaka evine melekleri misafir etmelidir. Şeytanları da davet etmemeli. Hatta şeytanları kovmalıdır. Evet. Efendim İzmir'den Sabriye Atalay mürşid dervişini imtihan eder mi? Evet. Mürşid dervişini imtihan eder mi? Mürşid dervişini imtihan etmez. İmtihana tabi tutan Allah'tır. Allah kullarını imtihana tabi tutar. İster derviş olsun ister olmasın. Bu durumda mürşid ona yardım eder. Ona destek olur. İmtihani kazansın diye. Gelmiştir. Zamanı gelmiştir. Onu imtihana tabi tutar. Allah imtihana tabi tutar veya mürşid Allah'ın emriyle imtihana tabi tutar. Bununla beraber o kazansın diye gerekeni de yapar. Onu o imtihana mutlaka hazırlamıştır yalnız. Kazarması için gerekeni yapmıştır. Ona öğretmiştir. Belki tekrar tekrar evet, bunu söylemiştir. Evet, kaybedeceği, kaybetmeye ihtimalinin olduğu yeri iyice ona öğretmiş, beyan etmiştir. Kazansın diye imtihana tabi tutulur. Bir adım daha atsın, önündeki bir perde, gönlünün üzerindeki bir perde daha kalsın diye imtihana tabi tutuyor. Dolayısıyla kazanması için de önceden gerekeni yapar. Geçemeyeceği imtihana tabi tutmaz. İmtihana tabi tutan, söyledim, Allah'tır. O o imtihanı geçsin diye gerekeni yapar. Onun önündeki bir şey değil. Kul Allah'ın kulü. İmtihana tabi tutan o. Çünkü kulunu isteyen o. Onun, Rabb'i onu istiyor. Mürcide düşen onu götürmek, onu taşımak, o imtihanlardan geçirmek. İmtihana tabi tutulunca kazandırmak. Evet. Efendim devamlı izleyenimiz bir bayanın dışarıda çalışması doğru mu değil mi? Evet, şartlara göre, duruma göre bu değişir. Eğer mecbursa Elbette ki çalışabilir, Dilenmemek için çalışabilir, İhtiyacı varsa çalışabilir. Ama çıktığı yerin makul ve mantıklı uygun olması gerekir. Gönlünü, gönlüne zarar verecek, gönlünü yararlayacak, kulluğuna mani olacak bir yer olmaması gerekir. Mane olarak bir sıkıntının olmaması gerekir. Olmadığında elbette ki çalışabilir düneyi kazanmak için değil. O geçimini temin etmek için, sıkıntısını gidermek için, rızkını temin etmek için. Evet. Efendim, İzmir'den izlenimiz devam etmiş. Oğlum var 9 yaşında cuma namazını cuma namazına gittiği zaman ağladığını söylüyor. Bunun sebebini merak ediyor. Dokuz yaşındaysa, Cuma namazında ağlıyorsa gönlünün üzerindeki perde, ince bir perdedir. Buluk'a ermediği için, onun için. Allah denince, Allah'ın ayetleri okununca, bu, bütün çocuklar için bu böyledir. Onun etkilenmesi çok daha farklıdır. Gönül hali farklı çünkü. O geldiği alemi daha unutmamış. Onun daha özelmini, hasretini çekiyor. Ne olduğunu bilmiyor ama hiç farkında olmadan böyle gözünden yaşa akar. Evet. Çocuğa dikkat etmek lazım. Öğretmek lazım iyice inşallah. Evet. Efendim Mersin'den Halil İbrahim selam olsun. Selamette Aleyküm olan selam. siz büyüklerimize olsun ve kardeşlerimize olsun. Selam olsun. Rahmet tecellisine selam olsun. Kerim ikram tecellisine selam olsun. Hilm tecellisine Allah sizden razı olsun. Ey sevgili efendimiz ve kardeşlerimiz, selam olsun. Size tabi olanlara selam olsun. Sizin rahmet oluşunuza sizi çok seviyorum. Ben de sarılıp ağlamayı isterdim. İçimdeki hasreti dindirebilseydim, içimdeki sessiz yangını söndürmeyi isterdim. Hacınızı tebrik ederim. Allah kabul eylesin. Sizi seven kardeşiniz Halil İbrahim. ''Komşusu açken tok yatan bizden değildir.'' buyuruyor Efendimiz. ''Olur da kardeşlerimizden biri açken tok yattıysak haklarını helal etsinler.'' Allah'a amenet olun. Allah razı olsun. Halil İbrahim kardeşimize selam olsun. Gönlüne selam olsun. O gönlündeki aşkına, muhabbetine selam olsun. Allah'a teslimiyetine selam olsun. Kardeşliğimize selam olsun. Eğer komşusu aşken tok yatan bizden değildir buyurdu Resulullah Efendimiz elbette ki bize düşen komşumuzun halini, hatırını sormaktır. Buna dikkat etmektir. Bunu gözetmektir. Aynı zamanda açlıksa sadece Açlığı, ekmek açlığı değildir. Komşumuzun belki konuşma açlığı var. Biriyle konuşma açlığı olabilir. Biriyle dertleşme açlığı olabilir. Veya yolu bilmiyor, yol açlığı vardır. İmanı bilmiyor, iman açlığı var. Rabbini tanımıyor, manevi. Rabbini tanım ama marifetullah açlığı vardır. Ne yapacağını bilmiyor, Sirat-i müstakim açlığı vardır. Kiminle yürüyeceğini bilmiyor. Allah'ın kendisine nimet verdiği kulların açlığı vardır. Yani açlık sadece bir yönden değildir. Her yöndendir. Onun için bir ve beraber olmak lazım. Yani kardeşimizin, komşumuzun, yakınlarımızın açlığını anlayıp ona göre doyurmaya çalışmak gerekir. Bizde olduğu kadarıyla ikram etmeye Çalışmamız gerekir. Olmayanı da ne yapmamız lazım? Kimde varsa yolu göstermek lazım. Evet, iş kul hakkına gelince bunu böyle Allah gerekir. Hakkı ödemek gerçekten zor şeydir. İnşallah hep beraber ödemeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadarıyla, gücümüzün yettiği kadarıyla, görüp anladığımız kadarıyla inşallah Komşu biz aşken tok yatmayacağız. O ağlarken onunla beraber ağlayıp gülmeyeceğiz. Allah bize yardım etsin. Bununla beraber kardeşine bakıp onu görmezden gelenlerden eylemesin. Yok sayanlardan eylemesin inşallah. Evet. Efendim Karacadağ'dan bozan avcılar Selamünaleyküm hocam Aleykümselam Bütün diğer TV ekibine selam olsun Aleykümselam Devamlı efendim seni bana anlatmadılar Namaz dediler, niyaz dediler Kıl dediler, cennet dediler Cemalinden hiç bahsetmediler Senin aşk olduğunu Hiç anlatmadılar Din deyip bana kibir yuturdular merse aşk Mis kokulumun gönül kapısı Sana kurban olmayı anlatmadılar Aşkıyla arşı ı ağlayı titreten Efendimiz'e selam olsun. Allah razı olsun. Ne güzel anlatmış. Evet, ne güzel söylemiş. Öğretene hamd olsun, öğreten Allah'tır. Allah arayanlara öğretir. Öğrenmek isteyenlere öğretir. Zaten eğer biri görmek istemiyorsa, işitmek istemiyorsa, Evet ne demişler? Görmek istemeyenden daha kör, işitmek istemeyenden daha sağır kimse yoktur. Ama biri görmek istedi mi, işitmek istedi mi Allah ona gösterir, Allah ona işittirir. Evet hamdolsun kardeşimiz gerçekten güzel anlattı. Gösterene, işittirene hamdolsun inşallah. Efendim bir izlenimiz çok kıymetli hocam bir yıldır Allah'a ulaşmayı diledim. Allah zikri çekerek kalbim coşuyordu. 3 ay Allah zikri çekerek kalbim bir şey his, bir şey hissediyorum. Çekerek kalbimin bir şey hissediyorum. Bunun nedeni nedir demiş efendim? Evet. Bir kul Allah dedi mi Allah da ona kulum diyor. Bu istisnasız böyledir. Bu herkes için böyledir. Yeter ki Allah desin. Allah derken kastettiği alemlerin Rabbi olan Allah olsun. Allah'ın kendini tanıttığı gibi, tanıttığı kadarıyla kul Allah diyebilir. Yani Allah'ın üç ismini, beş ismini bilip iman eden Allah deyince, üç ismiyle, beş ismiyle Allah demiştir. Ama doksan dokuz ismini bilip Buna iman edip Allah diyenin Allah demesi elbette ki farklıdır. Elbette ki insan üzerindeki etkisi de farklıdır. Gönül hali elbette ki farklı olur. Biri Allah der kendini kaybeder. Allah der, vücudun her zerresi titrer, ürperir. Öyle buyurdu Allah ayet-i kerimede evet müminleri anlatırken evet müminler, gerçek müminler o kimselerdir ki Allah deyince kalpleri ürperir. Öteki Allah der, hiçbir şey hissedemez. Neyle ilgilidir bu? İmanla ilgili. Allah'ı bilmekle, tanımakla, marifetullahla ilgilidir. Marifet ne kadar çoksa, ne kadar kamilse Allah demesi de o kadar onu, gönül alemini ürpertir, o kadar onu değiştirir, o kadar onu büyütür, o kadar onu Allah'a yaklaştırır. Evet, i̇nşallah gerçek manada Rabbimizi öğrenmeye, anlamaya, kendini tanıttığı gibi tanımaya çalışacağız ki Allah diyebilelim. Allah deyince kalbimiz ürpersin, titresin. Her zerremiz Allah desin. Evet. Efendim Müşrika Baysal, Mürşidim Allah'ın evinden hoş geldin. Bize Kur'an-ı Kerim'in Türkçe açıklamasının da açıklaması var mı? Allah razı olsun. Kardeşimize, ailesine selam olsun. kuran Kerim'in Türkçe açıklamasının açıklaması. Bu tefsir demektir. Türkçe açıklaması mealidir. Bir de geniş geniş tefsiri vardır. Zaten Allah nasip ederse tefsir kitabı hazırlanıyor. 20 cilttir. O da Türkçe açıklamasının açıklamasıdır. Tefsiridir yani. Ayetleri beyandır. İnşallah Çıkınca kardeşlerimize göndereceğiz. Evet. Efendim Denizli'den Mehmet Emin Görmez Allah selamı Allah'ın yeryüzündeki halifesine Güzel olana, rauf ve rahim sıfatı öne çıkana olsun. Size bakıp da Allah'a aşık olmayanın kalbi ve gözü kapkaradır. Allah bizi salih olanlarla haşreylesin eylesin inşallah. Sorum ise efendim, mazlum ile Allah arasında perde yoktur, buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki mesela falanca yerde bomba sonucu ölen çocukların anneleri dua ediyor. Karşı tarafa, karşı taraf zarar görmüyor. Mazlumun Mazlum mu değiliz, yoksa mühlet mi var? Teşekkürler. Evet. Mazlumun bedduasıyla Allah arasında perde yoktur. Yani o dilek Allah'a ulaşır. Buna beraber nasıl muamele edeceğini Allah bilir. Hem Mehmet Emin kardeşimize hem diğer kardeşlerimize selam olsun. Elbette ki bir de Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Zalimler. Allah'ı inkar edenler, peygamberi inkar edenler ya da küfredenler ya da zulmedenler derler ki bundan dolayı Allah'ın bizi azap etmesi gerekmez mi? Allah buyurur ayet-i kerimede cehennem onlara yetmez mi? Yani azabı öbür tarafa bırakmış. Cehenneme elbette ki en büyük azap cehennem azabıdır. İnsan hemen peşin olanı ister. Burada hemen gereken yapılsın. Emin Allah onlara gaza versin, mazlumun beduasını kabul etsin diye düşünür, öyle değildir. Bu bize göre ahiret uzaktır, hesap uzaktır, Allah'a göre yakındır buyurdu. Onun için herkese düşen imtihanı görmektir. İmtihanı görüp, kazanmak için çabasını, gayretini sarf etmektir. Herkes imtihandadır. Herkes kazanmak için yani Allah ne emretmişse, Resulü nasıl yapmışsa ya da olsaydı nasıl yapar idiyse, bize de düşen öyle yapmaktır. Kazanmak için. Yoksa Allah neden böyle yaptı, şunu şöyle yapması gerekmez mi dediğimizde, bir şeyi anlamamış oluruz. Sanki yani Allah'ın her yaptığını anlamışız da, bir tek şeyi anlamadık, onun hesabını yapıyoruz. Neyi anlamışız ki? Önce Allah'ın bize yaptığı muameleyi anlamaya çalışmamız gerekir. Bize de düşen asıl bunu anlamaktır. Gerisi gerisi bizim işimiz değil. Biz sadece bize düşeni görüp anlamaya çalışmamız gerekir. Anlayacağımız nedir? Her anda rahmetiyle bize muamele ediyor. Bizi temizlemek için musibet veriyor, bela veriyor, dedikodu veriyor, iftira veriyor. Bununla beraber zalimler zulmünü yapıyor. Bize de düşen o anda tavrımızı ortaya koymaktır, gücümüz kadarıyla. Ne gücümüz varsa onu ortaya koyarız. Ama her halükarda bize düşen, Ya Rabbi seni seviyorum demektir. Sen nasıl seviyorsan ben öyle yaparım demektir. Evet. Resulullah Efendimiz de, Ya Resulallah nasıl yapmam gerekir? Sen şunu şöyle yapmıştın, ben de aynen senin gibi yapıyorum. İzindeyim, yolundayım. Ben sana tabiyim. Rabbim bana böyle emretmiş. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Günahlarınızı mağfret etsin. Evet ya Rabbi ben seni seviyorum ve Resulüne tabi oluyorum. Onun gibi yapıyorum. Onun kazandığını istiyorum. Bize düşen budur. Yoksa her şeyi anlamak değildir. Her şeyi anlamaya çalıştığımızda kendimizi unuturuz. Evet Başımıza, önümüze ne geliyorsa, karşımızda ne duruyorsa onu öyle anlamaya çalışmak gerekir. Bununla beraber imtihan aynasında seyretmek gerekir. İmtihan. Yani burası hesap yeri değildir. Ceza ya da mükafat yeri değildir ki burada hemen cezasını versin zalimlere. Ya da mazlumlara hemen mükafatını versin. Burası imtihan yeri. Ceza, mükafat yeri ahirettedir. Behmet yerinde bunu göreceğiz. Dedim ya Allah buyurdu ayet-i kerimede cehennem onlara yetmez mi? Hesabı bekleyeceğiz. İman eden emindir. Evet inşallah böyle bakacağız, böyle anlayacağız. Evet. Efendim Denizli'den Hızır Akka'ya Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Anladım, Hoş geldiniz. Anladım. Allah hacınızı kabul eylesin. Ailecek sizi çok seviyoruz. Ailenizden öpüyoruz. Allah bizi size layık eylesin. Bir ablamız şöyle bir soru sordu. Hz. Musa aleyhisselam kavmine kayaya asasıyla vurup 12 pınar açtığı gibi denizden de 12 yol mu açmıştır yoksa tek yol mu açmıştır? Tek evet. yol mu açılmıştır? Evet. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı Kardeşlerimizin üzerine olsun. Oradaki bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Allah Hz. Musa'ya kavmin için Asani taşavur dediğinde 12 pınar fışkırdığında o e, durumda 12 tane kabile vardır. 12 tane cemaat vardır. Bu 12 kabile e, Hazreti Yakub'un çocuklarının e, kabilesidir. 12 oğlu vardı ya Yusuf Aleyhisselam'la beraber. Dolayısıyla 12 kabile var böyle. Her biri için evet bir pınar her bir kabile içeceği pınarı bildi. Burada bir de manevi şey vardır. Yani cemaat halinde olabileceğini bununla beraber e, ayrı ayrı pınarlardan su içleyebileceğini evet, işin manevi boyutunu bir de orada anlatır. Onu tefsir ederken bunu böyle anlamak gerekir. Ama gerektiğinde bir de toptan hareket etmeleri gerekir. Yani mesela düşmana karşı o 12 kabili birden toptan hareket eder. Dolayısıyla Asasını denize vurduğunda tek bir yol açılmıştır. Hepsi toptan hareket ediyor. Firavun'dan toptan kurtulmaya çalışıyorlar. Tek bir yoldur. Öteki cemaat halinde olması gerektiğini, orada da tek bir ümmet olması gerektiğini beyan eder, öğretir. Evet. Efendim İstanbul'dan Orhan, Aleyküm Aleykümselam. Ben inşaatta çalışıyorum. Namazımı kılamıyorum. Mürşidimi çok seviyorum. Her zaman kalbimdesin. Yalnız inşaatta kılamıyorum, evde kılıyorum demiş. Evet. İnşallah Allah inşaatta da kılma imkanı verir. Namazı kılmak için elbisesine, elbisesinin yani inşaat elbisesi olmasından dolayı mani olmasın. Bu elbisesiyle kalsın. Yoksa teyvhüm yapsın, orada kılsın. Ama gerekirse öğleyle, ikindiyi, akşamla yatsiyi birleştirip kalsın. En soru olmadıysa, evet. Evinde kalsın. Kardeşimize de selam olsun. Allah yardımcısı olsun inşallah. İnşallah Allah ona hayırlı bir iş verir. İbadetini daha güzel, daha rahat yapar inşallah. Efendim, Şengül Portakal da benzer bir soru sormuş. Evet. Efendim selam, iyi yayınlar. Programınızı devamlı izliyorum. Allah'ın izniyle hac görevimi yapıp yeni döndüm. Çalıştığım, çalıştığım için iş yerinde namaz kılmak mümkün değil. Gün içinde kılamadığım vakit namazlarını nasıl telafi edebilirim? Şimdiden teşekkürler demiş. Evet. Mutlaka çalışıyor olsak bile namazımızı kılma imkanı bulmamız gerekir. Sabahtan akşam çalışmış olsa böyle bir tek öğle ile ikindiyi birleştirip kalabilir <gülüyor> Mutlaka o olmasa o öğle saatinde ikindiyi de öğleye alır. Önce öğleyi sonra ikindiyi evet kılar gide kılmış olur. Yani onu böyle bırakmak doğru değildir. Bu imkanı bulmaya çalışmak gerekir. Ama en kötü ihtimalle gene hani akşam Hepsini üst üste kılması gerekir. Allah kardeşimizden razı olsun. Allah hacini de kabul eylesin inşallah. Hac demek, hayat demektir. Aşk demek, muhabbet demektir. Allah'ın rızası peşinde koşmak demektir. Elbette ki bunun için mutlaka çabamızı, gayretimizi sarf edip o şartları da güzelleştirmek için, daha Allah'a kul olmak için, güzel bir hale getirmeye de çalışmak lazım. Evet. Efendim bir izleyicimiz ölüm anında imanını kaybetme var mı var mıdır? Yani kişi ölüm anında imanını kaybedebilir mi? Evet. Kesinlikle vardır. Zaten hayatı yaşarken eğer hayatı imanla yaşamamışsa son nefeste olan imanını kaybeder. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz. Biri imanla yaşarsa, imanlı olarak yaşarsa imanla ölür. Ama imansız olarak yaşarsa imansız ölür. Bu nasıl bir ölçüm olur bunun için? Allah nasıl ki kıyamet günü mizani kurar, kulun günahını, sevabını tartıyorsa, aynı şekilde iman için de bu geçerlidir. Yani hayatını yaşarken, Allah'ın rızasını gözeterek, Allah'ın hesabını yaparak yaşadığı hayat önüne konulduğunda, yarısından bir fazla eğer Allah'ın hesabı yapılıp imanla yaşanmışsa, bu imanı kurtarma imkanı olur. Değilse, imanı kurtarma imkanı olmaz. Bir de Resulullah Efendimiz buyurdu ki, İnsanlardan öylesi var ki mümin gibi yaşar, mümince bir hayat yaşar. Öyle görürsün. Ama ölürken imanını kaybetmiştir. Kafir olarak ölür. Hatta siz onu yıkar, namazını da kılar, götürüp Müslümanların mezarlarına da def edersiniz. Ama o imansız gitmiştir. Kafir olarak ölmüştür. Öylesi de var ki hayatına bakıyorsun mümince bir hayat değildir. Ama ölürken mü'min olarak ölür. Bunun bir sebebi olmalı. Mü'min gibi yaşıyor ama imanı yok. Allah'ı her şeyden çok sevmiyor. İbadetinde rüya vardır. İbadetinde aynı şekilde başka hesaplar vardır. Allah rızası için değil. Allah'ın hakkını gözetmemiş. Allah'ı sevmek, Allah'a iman etmek Allah'ın hakkıdır. Allah'a abdolmak Allah'ın kulu üzerindeki hakkıdır. Derdi Allah'ın hakkını teslim etmek değildir. Kendisi için yapıyor. Birileri için yapıyor. Dünya için yapıyor. Veya isterse cennet için yapsın gene geçersizdir. İmanı kaybeder. Allah'ın hakkını takdir etmek zorundadır kul. Evet Allah'ın hakkı kulun Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Bununla beraber Allah'a abd olmasıdır. Onu sevmesidir. Rabbini ciddiye almasıdır. Emrini ciddiye almasıdır. Rabbini ciddiye almasıdır. Kendini ciddiye almasıdır. Evet, Rabbine abd olup onun sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etmesidir. Bu hesabı yapmasıdır. Yoksa yoksa son nefeste imanı kaybeder. Biri böyle yapıyor ama böyle Müslümanca bir hayat yaşayamıyor. Ama gönül hali böyleyse o imanı kurtarır. Öteki ibadet ehli olan böyle bir imanı yoksa imanı kaybeder. Onun için önce iman. Allah peygamberine vahyini yaparken 13 sene boyunca Mekke döneminde imanı anlatıyor Allah. İmana davet ediyor. Emirler, yasaklar Medine dönemindedir. Önce iman et diyor. Önce iman. Ama Baktığımızda yanlış anlaşılmış. Çocuklarımıza hemen ne diyoruz? Namaz kıl. İyi de çocuk imani anlamamış. Rabbini bilmemiş. Tanımamış. Suç ana babanın değil. Onlar da bilmiyor zaten. Onlar da sadece öyle anlamış. Sahabeden biri Resulullah Efendimiz'den sonra bakıyor ki bir yerde evet, çocuklara böyle gençlere ders veriyorlar. Kur'an dersi veriyorlar. Dürüo sahabe onlara buyurdu ki, Resulullah Efendimiz böyle yapmadı. Siz yanlış yapıyorsunuz. Resulullah Efendimiz önce bize imani öğretti. Rabbimizi tanıttı. Allah'ın kelamını ondan sonra öğretti. Siz Allah'ı bilmeden, imani öğrenmeden Allah'ın kelamını öğreniyorsunuz. Bu kelamın kime ait olduğunu bile elbette ki bilmiyorsunuz. Çünkü daha imanı anlamamışsınız. Bilmiyorsunuz. Daha iman etmemişsiniz. Yani çocuklara önce imanı öğretmeniz gerekirken Kur'an'ı öğretiyorsunuz. Öyle olunca da sadece o bilgi olmuş olur onda haşyet olmaz. Alim haşyet sahibidir. Allah'tan layıkıyla ancak alim kulları haşyet diyor buyurdu. Bakıyorsun alimin haşyeti yok. Aynı şekilde müminde de o haşyetin olması gerekir. Evet. Önce iman. İman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir buyurdu Resulullah Efendimiz. O nurun kalbimize ilmesi için mutlaka çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Mutlaka bu imanı işleyip Elimizden geleni yapmaya çalışmamız gerekir ki Allah o iman nurunu kalbimize indirsin. İman nuru kalbe inmemişse bu durumda onun imanı zaten yok. İnanmış ama imanı yok. İslam'ı kabul etmiş ama imanı yok. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi biz iman ettik demeyin. Daha iman sizin kalbinizde dahil olmadı, girmedi. Biz de İslam'ı kabul ettik. Müslümanlardan olduğu deyin. Çabanızı gayretinizi sarf edin. Allah sizin imanınızı, amelinizi zayi etmez. O amelinizi, çabanızı, gayretinizi imana dönüştürür. Nura dönüştürür. Evet, bunun için e, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Sahabe soruyor, Ya Allah iman nurunun kalbimize inip inmediğini nasıl anlarız? Evet, ne buyurdu? İman nuru bir gönüle, bir kalbe indiğinde. Bunun arametleri var. İman nurunu Allah bir kalbe indirdiğinde o kul Allah'ı sever. Ölçüsü budur. Allah'ı sever, Allah için sever. Başka bir alameti bu imani, bu aşkı muhabbeti kazandıktan sonra bu aşkı muhabbeti kaybetmekten, bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. İmanına da öyle sarılır. Alameti budur. Allah'ı seviyor, Allah için seviyorsak bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkuyorsak imanımız var. Yoksa iman yoktur. Bu iman kaybedilmez. Ama olmayan iman zaten yoktur aslında. Sadece takrididir. Var zannedilmiş o kaybedilir. İmanı olan imanı kaybetmez. Olmayan imanını kaybeder. Efendim namazla ilgili iki soru var. İstersen beraber edelim. Buyurun. Söyleyeyim. Sormaya gelmişiz efendim. Tabii. Efendim Ünik Günay <gülüyor> Selamun Aleyküm. Babaya Herkesef. bir sorum olacak. Ben öğretmenim. Okulda namaz kılma yeri yoktur. Namazımı evde kılıp çıksam olur mu? Yoksa namazımın kazası olacak. Ne yapmam gerekiyor? Çok ama çok huzursuz oluyorum. Namazım kazaya kalınca Allah rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim İzmir'den de Sabri Atalay. Selamünaleyküm efendim. Allah bizi hem dünyada ve hem de ahirette bir ve beraber eylesin inşallah. Allah'tan diliyorum ki inşallah bir gün sizin dizinizin dibinde oturabileyim. Bir de bir sorun vardı. Acaba namazda Fatiha'dan sonra hangi sureleri okuyorsunuz? Sizi çok seviyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Önce o öğretmen kardeşimizin namaz için söylediğini söyleyeyim. Eğer öğle vakti girmişse nerede olursa olsun ikindiyi de üstüne alıp kılabilir. Öncesinde kılabilir. Veya ikindi vaktinde öğleyi ikindiye bırakabilir. Zaten mesai sahteliği olduğu için ya da akşamla yatsıyı, yatsıyla akşamı birleştirebilir. Bunun için mutlaka bir yol bulmak gerekir. Bunu böyle yapmak gerekir. Her ne olursa olsun Allah bizim niyetimizi biliyor. Allah bir imkan yaratır. İsterse eğer o hangi öğleci midir, sabahçı midir, ne zaman gidiyor arkadaş onu söylemediği için tam olarak bilemiyoruz. Ama Allah bir imkan yaratır inşallah. Gerektiğinde bir okulda olmuş olsak bile kardeşlerimizle, öğretmen arkadaşlarımızla konuşmamız gerekir. Bu ihtiyacı temin etmeleri gerekir. Birkaç kişiyle beraber bu ihtiyacı dile getirdiğimizde mutlaka bir şeyler yapılır. Allah yardım eder. Orada bir imkan olur. Kul kesinlikle Allah'a abd olduğu için bunu nimet olarak görmesi gerekir. Bunu ikram olarak görmesi gerekir. Rabbim Allah'tır dediğinde bundan şeref duyması gerekir. Bununla iftihar etmesi gerekir. Bunun dışında bir bakışla bakanlar insan olamaz. İbadet edeni, namaz kılanı, Allah'ın hesabını yapanı, Allah diyeni eğer biri küçümsemeye kalkışıyorsa o köpekten daha aşağı gidir. O insan değildir. Onun fikrine, düşüncesine kıymet değer vermek, onu ciddiye almak doğru değildir. Allah'ın emrettiğini, Allah'ın yap dediğini, güzel dediğine çirkin diyor. O insan olabilir mi? İnsanlığını kaybetmiş hayvandan daha aşağı biridir. Allah söylüyor öyle. Allah'ın ayetlerini dinlemeyenler hayvan gibi, hatta hayvandan daha aşağı Allah'ın ayetlerini okuyorsun, hayvan gibi, davar gibidirler dedi. Çobanın bağırmasından nasıl hayvanlar bir şey anlamıyorsa, ne söylediğini anlamıyorsa, onlar da öyledir. Hatta davardan daha aşağı dedi. Evet, gerektiğinde tavrımızı ortaya koyacağız böyle iyilikle, güzellikle. Allah bir imkan yaratır inşallah. Evet, kardeşimize selam olsun. Bayan kardeşimiz son olarak ne söylemişti? Efendim, namazdan sonra hangi sureleri? Hangi sureleri okuyoruz. Nasıl? Hangi süre olursa olsun fark etmez. Kardeşlerimiz hangi süreyi biliyorsa onu okumaları gerekir. Mesela biliyorsunuz özellikle cuma namazı kıldırırken Felak ve Nas suresini okuyoruz. Bunun bir hikmeti olmalı. Ama bunu ısrarla yapıyorum. Hep beraber Allah'ın o korumasına muhafazasına girelim diye yapıyorum onu. Hangi sureyi okuyorsak, onun manası tecelli ediyor. Hangi surenin manası tecelli etsin istiyorsak, onu okumamız gerekir. O andaki duruma göre, ihtiyaca göre ya da sonra sıkıntıya göre biz e, sureleri okuduğumuz için kardeşlerimiz hangi sureyi isterse İhlas suresini okur ya da Kevser suresini okur Fark etmiyor. Falaq ve Nas suresini okur veya diğer sureleri okur. Ee, o fark etmiyor. Sahabeden biri e, Resulullah Efendimiz'e şikayete gelmiş. Mahallesindeki imamın Resulullah Efendimiz'in imam olarak gönderdiği zatın namazın her rekatında Ehlâs suresini okuduğunu söylemiş. Fatiha'yı okuyor, üstüne Kulüvella'yı okuyor. Hem de her iki rekatta da aynı Kulüvella okuyor. İhra suresini okuyor. Diyor, Resulullah Efendimiz şakırdı imami. İmami o atamış. Diyor dedi ki cemaatten böyle böyle şikayet geliyor. Bu doğru mu? Evet diyor ya Resulullah. Peki diyor, neden? Başka sure okumuyorsun. Bir tek İhra suresini okuyorsun. Diyor Allah, ya Resulullah elimde değil. Onu çok seviyorum. Böyle Allah eheddür deyince, semeddür deyince böyle gönlüm mutmain oluyor. Allah'a öyle söylemek istiyorum onda. Resulullah Efendimiz tebessüm etti. Bunu böyle yapma demedi. Gönül meselesi. Yani bilerek yapmak gerekir. Ne söylüyorsak, hangi süreyi okuyorsak onu bilerek, isteyerek o süreyi okumaya çalışmak gerekir. İnşallah kardeşimiz de böyle yapar. Buna beraber fark etmez. Hangi süreyi okursa okusun fark etmez. Allah kardeşimizden de razı olsun. Efendim, son olarak söylemek istediğiniz bir şey olabilir. Allah'ın selami, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, tecellisi bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin, kardeş eylesin inşallah. Allah bizi dünyada mahcup eylemesin, akilette mahcup eylemesin, bizi huzurunda mahcup eylemesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi art ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki programda kaldığımız yerden devam ederiz. Buruşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimize emanet olunuz efendim.